849. konu, Hazreti Peygamber'in emri bil maruf ve neha anil münkerin ne zaman terk edileceğini haber vermesi, Huzeyfe, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, iyi kimselerin amellerinin efendisi ve başta geleni olan emri bil maruf ve neha anil münker, iyiliği emredip kötülükten men etme, ne zaman terk edilecektir, diye sordum, İsrailoğullarının başına gelen şey bu ümmetin de başına geldiği zaman, buyurdular. Bu kez, peki ey Allah'ın Rasulü'yü, İsrailoğullarının başına gelen şey neydi, diye sordum. Şöyle buyurdular, hayırlılarınız kötülerinize yağcılık yaparak ses çıkarmayıp, fıkıh, dini ahkam, sizin kötülerinizin, hakimiyet zelillerinizin eline geçtiğinde sizi her taraftan fitneler kuşatacaktır, o zaman birbirlerinize düşman olup durmadan karşılıklı hücumlarda bulunacaksınız.